Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vesselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn. Aziz kardeşlerim, size Esma binti Yezid radıyallahu anha onun üzerinden bir rivayet aktararak Sözlerime başlamak istiyorum. Çok farklı bir isimdir. Ara ara size anlatmışımdır Esma Validemizi. Asr-ı Saadet'in farklı simalarından, farklı hanımlarından bir tanesidir. Onun üzerinden biz ilmi, mücadeleyi, vakarı, teslimiyeti, sabrı, çok farklı örnekler ve tablolar üzerinden anlamaya çalıştık. Geçmiş derslerimizde. Esma Validemiz Medine'nin hatibetün nisasıdır. Yani kadınların hatibi sözcüsüdür. Ensarın hanımlarından bazıları Esma Validemizin üzerinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sorular sordurur ve cevaplarını alırlardı. Bize Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin lisanından 81 tane hadis rivayet etmiştir. Bu özelliğiyle de en çok hadis rivayet eden üçüncü hanımdır. Biliyorsunuz Ayşe anamız 2210 hadis rivayet etmiştir. Ümmü Seleme annemiz 378 hadis rivayet etmiştir. Esma binti Yezid ise 81 hadis rivayet etmiştir. O 81 hadisten bir tanesi şimdi benim size aktaracağım hadis. Hadis uzunca bir hadis ama ben ilk bölümünü aktaracağım. Oradan da sözü Caferi Sadık'ın üzerine getireceğim. Diyor ki Esma anamız, bir gün aleyhissalatü vesselam Efendimiz namazı kıldırdı ve cemaate döndü. Cemaate dönmesinin anlamı şuydu, şimdi bizim imamlarımız da yapıyor ama onun aslında bir sebebi var, bir vesilesi var, onu da bilmek gerekir. Eğer Efendimiz aleyhissalatü vesselam cemaate dönmüşse bir şeyler anlatacaktır. Sadece tesbih için dönmez. Tesbihini o kendi halinde çeker. Öyleydi onun dünyasında. Tefekkür edecekse kendi halinde yapar. Ya hanesine çekilir ya oturduğu yerde yapardı. Ama farz namazını ikame ettikten sonra Efendimiz dönmüşse sahabeye sahabe anlardı ki arkasından bir şeyler gelecek bu sefer nefeslerini tutarlardı ve Efendimizin söyleyeceği o sözler o kelimeler üzerine de kitlenirlerdi. Böyle bir hal oluyor ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ela uhbirukum bihiyarikum diyor Size en hayırlılarınızın kim olduğunu haber vereyim mi? En hayırlı mümin kim? Çok namaz kılan Zekat veren, hacca giden, emri bil maruf, nehi anil münkeri yerine getiren, sadaka veren, infakta bulunan, şu yapan, bu yapan onlarca şey aklımıza gelir. Eğer bu hadis bizim zihnimizde yoksa, Efendimizin söyleyeceği sözü pek hatırlamayız. Pek onu en hayırlı mümin tasviri içerisine alamayız. Çünkü Efendimiz işin çok farklı bir noktasına dikkatlerimizi çekiyor. Ne diyor biliyor musunuz? En hayırlı mümin odur ki bakıldıkları zaman aziz ve celil olan Allah'ı hatırlatırlar. Bizim ocağımız battı herhalde bu tarife göre. Bakıldıkları zaman aziz ve celil olan Allah'ı hatırlatırlar. Gerçekten bugünün dünyasında bakıldığı zaman, görüldüğü zaman, ismi hatırlanınca ya da karşılaştığınızda Allah'ı hatırladığınız, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı hatırladığınız, sahabeyi hatırladığınız, Kur'an'ı hatırladığınız, ölümü hatırladığınız, ahireti hatırladığınız dostlarınız ne kadar? Ben yok demiyorum, hep o hüsnü zanı besledim. Hep duamda odur. Allah beni o hüsnü zanımdan dolayı mahcup etmesin. Ben içinizden öyle kardeşlerimin olduğunu çok iyi biliyorum. Allah sayılarınızı daha da arttırsın. Ancak gerçekten yaşadığımız şu dünyada bu manada sıkıntı yaşadığımız da muhakkaktır. Bakın çocuklarımıza şunu söyleyemiyoruz. Oğlum, kızım falanca amcan gibi ol. Ondan Ömer'in kokusu geliyor. Falanca abin gibi ol, bak o aynı Mus'ab'ın rüzgarını aleme yansıttığı gibi yansıtıyor. Falanca ablan gibi ol, o aynı nesibedir. Falanca teyzen gibi ol, o Hatice'yi andırır, diyebiliyor muyuz? Sıkıntımız bu aslında bizim. Çok söz söylüyoruz, çok şey konuşuyoruz. Çok şey de biliyoruz bilmediğimiz değil aslında bilmediğimizden değil aslında çok şey de söylüyoruz ancak yaşadığımız şu zaman dilimi ne yazık ki temsiliyet adına ortaya doğru dürüst kametlerin konulmadığı bir zaman dilimi. Onun için yapacağımız şey belli ne olur söylenenleri burada bırakmayın bırakmayalım. Nefsimi de ben dahil ediyorum. Ne olur konuştuklarımızı yaşayalım, yaşadıklarımızı konuşalım. Hayatımızla söylemimiz birbirini desteklesin, birbirini bu, bu yönüyle takviye etsin. İnşallah bizler de bakıldıkları zaman aziz ve celil olan Allah'ı hatırlatan kametlerin sahibi olalım. Bakın İmam Cafer-i Sadık'a size iki tane rivayet aktaracağım. Rivayetleri bize Muhammed Ebu Zehra aktarır kaynak vermeden. İkisi de bize cafer Sadık'ın neyi hatırlattığını söylüyor. Sanki bu hadisin bir yönüyle onun dünyasındaki karşılığı gibi bir şey. Onun dünyasında ne anlam ifade ediyor? İşte biz bu iki rivayet üzerinden onu görüyoruz. Diyor ki Ravi, ona baktığım zaman, ''Kendisinin peygamberler sülalesinden, neslinden geldiğini hemen anladım ve hemen Hazreti Peygamber'i hatırladım.'' Buyur. ''Bakıldığı zaman aziz ve celil olan Allah'ı hatırlatan.'' İkinci rivayetin sahibi olan ravi diyor ki, Caferi Sadık'a baktığım zaman insan hemen ahireti hatırlıyor.'' Sözlerini dinlediğin zaman dünyadan soğuyor. Onun yürüdüğü yoldan yürümek insana cenneti kazandırır. Gerçekten Cafer-i Sadık'ın o güzel yüzü peygamber neslinden geldiğinin en büyük delilidir. Böyledir zaten biliyorsunuz değil mi? İnsanın kalbi neyse yüzüne de vurur. İçerideki neyse dışarıya da o yansır. Ehli olan İmam Caferi Sadık'ın yüzünde gözünde halinde ahvalinde çağdaşları bunu görüyorlar. Biz onu görmedik ondan bin küsür sene sonra geldik ama bakın onun hayatını okuyoruz. Onun hayatını anlamaya çalışıyoruz yaşadığımız şu günlerde onun hayatını anlamaya çalıştığımız o meclislerde şu meclislerde bile o kokuyu hissedebiliyoruz. Meğer temsiliyet ne kadar mühim bir şeymiş, ne kadar önemli bir şeymiş ve sadece o günün dünyasıyla da sınırlı bir şey değil. Bugünlere de mesajı olan bir, şey, bir yönü varmış ki en güzel örneği de İmam Caferi Sadık'ın örneği. Allah bizleri de onlardan yazsın, onlardan saysın, onlar gibi olmayı bizlere de nasip eylesin inşallah. Evet bugün dört meseleyi anlamaya çalışacağız. Neydi dört meselemiz? Birincisi İmam Ebu Hanife iki senem olmasaydı helak olur muydum dedi mi? İkincisi İmam Ebu Hanife'nin annesiyle İmam Caferi Sadık evlendi mi? Üçüncüsü Resulullah'ın anne ve babasının ahiretteki durumu. Dördüncüsü de İmam Caferi Sadık'ın vefatı. Bu dört meseleyi zamanın Kifayet ettiği çerçevede anlamaya çalışacağız. Ancak öncesinde bir noktaya yine dikkatlerinizi çekmem lazım. Böyle bir dersi yapmamız, böyle bir dersi gündemimize almamız ve yaygın olan bir kanaatin dışında bazı şeyleri söylememiz, asla şu an var olan yeni şeyleri söyleme hastalığından kaynaklanmıyor. Allah bizi o hastalıktan muhafaza etsin. O bir hastalık. Yeni bir şey söyleyelim muhalefet edelim ne kadar muhalefet edersek o kadar tanınırız mantığı bugün ne yazık ki yaygın bir mantık o mantıktan Allah bizi muhafaza etsin. İkinci bir şey daha var yine bu çağın ve bu zamanın hastalığı kaynaklarımıza vesika niteliğindeki eserlerimize müktesabatımıza şüphe ile yaklaşma gibi bir durum merak ayrı bir şey. Şüphe ayrı bir şey ikisinin farklı şeyler olduğunu size geçmiş derslerde söyledim. Bizim böyle bir şüpheyi zihinlere ekme gibi bir amacımız da yok. Allah bizi ondan da muhafaza etsin. Tek bir amacımız var hak ve hakikat adına yine kaynaklarımıza yaslanarak yine asli kaynaklarımızdan yola çıkarak onları ortaya koyabilmek. Eğer bugün ortaya koyduğumuz şeyler zihinlerde var olan şeylerin dışındaysa sakın şunu demeyin bin senedir kimse bunu demedi şimdi mi siz söylüyorsunuz demeyin bu doğru bir söz değil bin senedir eğer yanlış biliniyorsa bir bin sene daha mı yanlış bilinsin biri çıkacak hak ve hakikat adına bir şeyler söyleyecek ortaya delillerini koyarak in inkuntum sadiqin ilahi fermanı gereğince delillerini de ortaya koyarak hak ve hakikat adına bir şeyler söyleyecek. Şimdi biz asli konumuz olan siyer çerçevesinden meseleye baksak biz yıllardır mesela siyerin içerisinde Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Mekke döneminde ilk davet yıllarında gizli davet açık davet diye bir davet şeyi biliyorduk. Siyerin sayfaları bize bu bilgiyi veriyordu ve ilk önce okuyunca sanki Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir örgüt lideri gibi haşa gizli saklı daveti yürüttüğünü zannediyorduk. Ama siyerin içerisine girip derinlemesine araştırma yapınca bunun böyle olmadığını görüyorsunuz. Bunu şimdi ortaya koymak yanlış mı? Yani bu söylenmesin mi? Ya da batının bize telkin ettiği ama ne yazık ki bizim fark etmeden onu alıp yansıttığımız bir hakikat var, bir olay var. Nedir? Cahiliye hayatını biz resmederken, tasvir ederken dünyanın en karanlık coğrafyası. İnsanlıktan hiçbir nasibini almamış bir zümre böyle bir zümrenin içerisinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam söz söylüyor ve o sözü başarıyla neticeleniyor 23 yıllık kısa bir zaman zarfında o noktaya geliyor masumane gözüken bu bilginin altında batının şöyle bir iddiası var aslında Muhammed'in başarısı aslında o günkü dünyanın başarısızlığından kaynaklanıyor. Eğer Muhammed diyorlar biz aleyhissalatü vesselam'ı söyleyelim o Roma'da, Sasani'de, Mısır'da o işi yapmaya başlasaydı o düzeyde bir başarı elde edemezdi. Peki böyle mi? Hayır, hayır böyle değil. Biz çok iyi biliyoruz ki o gün Mekke yani cahiliye hayatı dediğimiz ve Efendimizin söz söylemeye başladığı coğrafya evet karanlık bir zaman dilimiydi. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömecek kadar insanilikten çıkmış bir insanlar vardı. Üvey annesiyle babasının hanımıyla babası vefat ettikten sonra evlenebilecek kadar insanilikten uzaktılar. Ama buna rağmen miladi 6. yüzyılda o karanlık dünyanın en aydınlık yeri Mekke'ydi. Her tarafta despotizm vardı. Mekke'de bugünkü lisanla söyleyeyim size demokratik bir yapı vardı. Bir lider sultası yoktu. Darun ve bugünkü parlamentonun karşılığıydı. Okuma yazma oranı o günkü dünyanın en fazla olduğu yerdi. Ticari anlamdaki merkez, stat merkez özelliği başka coğrafyalara göre çok farklıydı. Şimdi biz bunu söylemeyelim mi? İbn Hişam'ın aktardığı bir bilgi var. Hazret Ömer'in 40. Müslüman olduğuna dair. Bizim siyer kitaplarımızın birçoğunda bu bilgi tekrarlanır. Ve çok ilginçtir. Hazret Ömer nübüvvetin 6. yılında Müslüman olmuştur. Birkaç sayfa önce Habeşistan'a hicret eden sahabi sayısının 83 erkek 18 kadın 101 tane olduğu söylenmesine rağmen birkaç sayfa sonra Hazreti Ömer'in yine 40. Müslüman olduğu söylenir. Yanlış İbn Hişam evet o rivayeti aktardı ama Darul Erkam'ın 40. Müslümanıydı o. 39'du sayı. Hazreti Ömer'le birlikte 40 oldu Hazreti Ömer 129. Müslümandı listeyi sayıyı çok rahat bir biçimde tespit edebiliyoruz yine zihnimizde var olan bir yanlış algı var onu da düzeltmek lazım bu vesileyle Hazreti Ömer'in diri diri kız çocuğunu gömdüğüne dair bir rivayet dilden dile dolaşır birisi söyler biz tekrar ederiz hiç aklımıza gelmez bu rivayeti doğrulatmak Yahu gerçekten böyle midir? Hazreti Ömer ne zaman evlenmiştir? İlk hanımı Zeynep binti Maazunla evlendiği zaman yaşı kaçtır? İlk doğan çocuğu erkek midir kız mıdır? Hazreti Hafsa validemiz doğduğu zaman Hazreti Ömer'in yaşı kaçtı gibi soruları sormayız. Orada bir rivayet söylenir biz de alır tekrar ederiz. Bizim Ramazan vaazlarında dilimizden düşürmediğimiz bir kıssa var onun üzerine de biliyorsunuz onlarca hüküm beyan ederiz bina ederiz salebe kıssası diye bir kıssa ya Allah aşkına niye merak etmeyiz bu kıssayı söylüyoruz biz Bedir ashabından olduğunu söylüyoruz irtidat ettiğini söylüyoruz zekatını getirmiş Efendimiz almadığını söylüyoruz bu rivayet doğru mudur? Ne söyler bize ne biliyoruz da bu rivayet hakkında üzerine hükümler bina ediyoruz. Dolayısıyla bizim bu tarz meseleleri biraz irdelememiz lazım. Bu irdelememiz de en başta dediğim gibi kesinlikle yeni bir şey söyleme gayretinden ve çabasından kaynaklanmıyor. Şüphe düşürmekten kaynaklanmıyor. Zaten İslam'ın ilim dünyası, ilim Havzası öyle güzel bir otokontrol mekanizması kurmuştur ki zararlı unsurları atıyor dışarıya yani siz söyleyin söylemeyin o var aslında o bilgi bir yerde birileri onu ortaya çıkaracak zararlı unsurları asla o havuzda tutmaz bir gün gelir birileri bir şey söyler ve o gerçek hakikatine ulaşmış olur. Bu vesileyle söyleyeyim salebe kıssasını ben size anlatacağım yakın bir zamanda çünkü bu önemli bir şey bunun üzerinde biraz durmamız lazım. Bugün gündeme alacağımız üç meselede İmam cafer Sadık'ın şehadeti vefatı dördüncü meseleydi o ayrı. Üç meselede ne yazık ki bu manada bu söylediğim şeylerden nasibini almış meseller. Öyleyse gelin birinci meseleden bir başlayalım. İmam Ebu Hanife iki yılım olmasaydı helak olur, olurdu dedi mi? Sözün Arapça karşılığı levla seneten leheleke numan'dır. İki senem, iki senem olmasaydı numan helak olurdu. Bakıyoruz nerede geçiyor? Bizim mevsuk kaynaklarımızın hiçbirinde geçmiyor. Buradan söylüyorum size geçen derste de söyledim araştırın dedim. Dersten sonra varsa bilgisi olan paylaşsın benimle. Zahid el-Kefser'i merhum Allah kendisine ebeden rahmet eylesin çok farklı bir alimimizdir ve bu konularda güzel tespitleri vardır. O ben bu ifadeyi sahih kaynakların hiçbir tanesinde bulamadım diyor. O bunu demişse eğer külliyatın tamamını gözden geçirerek söylemiştir bunu bilin ben de araştırdım epey ama elbette ki onun yarısının yarısı kadar araştırmamışımdır ancak kesinlikle onun bu sözü külliyatın büyük bir kısmını elden geçirerek söylenmiş bir söz olarak algılanmalı ve böyle değerlendirmeli peki neden söylensin bu söz bu sözün söylenmesinin birkaç sebebi var da iki tane önemli sebebi var Birincisi Cafer-i Sadık'ın değerine değer katmak için. Peki gerek var mı buna? Ben 3 ders anlattım size İmam Caferi Sadık'ı. Bu rivayeti de hiç söylemedim. En son ders irdeleyeceğimizin haberini verdim. 3 ders boyunca İmam Caferi Sadık'ın o hayatını göz önüne aldığınız zaman böyle bir hadi rivayet olsa ne olur? Olmasa ne olur? Ama İmam Ebu Hanife gibi Ehl-i Sünnet'in en önemli imamını tabii ki Caferi Sadık'a talebe yapmak ve böyle bir sözü söyletmek artı bir değerdir ama bu sözü eğer İmam Ebu Hanife söylememişse ona yapılmış bir iftiradır ve bunun düzeltilmesi boynumuzun borcudur. Bunu bir kere böyle bilmemiz gerekiyor. Bu sözü söylemenin ikinci sebebi ise şudur. Özellikle ehli tasavvuf İmam Ebu Hanife'nin tasavvuf eğitiminin dayanağını ortaya koymak için bu sözü söylemiştir. Çünkü biliyorsunuz bizim tasavvuftaki silsilelerin tamamında silsile imamlarından bir tanesi İmam Cafer'i sadıktır. İmam Ebu Hanife'yi ona iki yıl talebe kılmak ve ondan manevi anlamda Ders aldığını söylemek İmam Ebu Hanife'nin de bu manada bilgisinin bu manada ilminin alındığının bir delili olarak takdim edilir. Ama dediğim gibi bu sözün hiçbir şekilde bir dayanağı yok. Bilmem tanır mısınız İsmail Çetin hocayı Allah rahmet eylesin geçen sene rahmetli oldu. Doğu medreselerinde yetişmiş iyi bir alimdir. Ben kendisini şahsen tanımadım ama yıllardır eserlerini takip ederim. Kırka yakın eseri var onun. Akayit hakkında, tasavvuf hakkında, fıkıh hakkında. Ona soruluyor bir gün bu soru. İmam Ebu Hanife bu sözü söylemiş midir söylememiş midir? Zahid el Kefselinin sözünü o da aktarıyor. Ben de diyor o sözü bulamadım. Ama eğer İmam Ebu Hanife bu sözü söylemişse burada muhakkak bir okuma hatası vardır. Levle la seneten leheleke nu'man değil, lev sünneten leheleke nu'mandır aslı diyor. Ne demek? İki sünnet olmasaydı nu'man helak olurdu. Burada bir okuma atası var diyor. Zaten ikisi biliyorsunuz aynı yazılır. hareket olmadığı zaman senetan da okunur, sünnetan da okunur. İki sünnetin ne olduğu da bellidir. O konuda Efendimizin hadisleri var biliyorsunuz. Resulullahın sünneti ve ashabının hulafaa iraşidinin sünneti. Bu iki sünnet olmasaydı Numan helak olurdu sözünü söylemiş olabilir çünkü bunun dayanağı var yani en azından Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu manada sözler söylüyor hadisler beyan ediyor ama o da aynı şerhi koyarak söylüyor evet böyle bir şey yok ama olsa böyle okumak daha doğrudur dolayısıyla İmam Ebu Hanife İki senem olmasaydı helak olurdum sözünü söylemediğini bilmemiz lazım. Buna göre de bundan sonra zihnimizde var olan bu bilgiyi düzeltmemiz lazım. Gelelim ikinci meselemize. O neydi? İmam Ebu Hanife'nin annesi İmam Cafer'i Sadık'la evlendi mi? Bu iddianın hiç dayanağı yok. Hiçbir dayanağı yok. Yine bunun kısmen var ama onun hiçbir dayanağı yok. Ne zaman evlenmiş İmam Ebu Hanife'nin babası Sabit bin Numan bin Sabit bin e, Zuta ne zaman vefat etmiş ne zaman İmam Ebu Hanife'nin annesi İmam Cafer'i Sadık'la bu evliliği gerçekleştirmiş. Bu konuda bizim kaynaklarımıza hiçbir bilgi yoktur nereden çıkmış nasıl bu kadar yaygınlaşmış inanın anlamakta insan zorlanıyor. Bugün hangi kitaba baksanız İmam Caferi Sadık'ın ya da İmam Ebu Hanife'nin hayatlarını anlatan kitaplar sadece Türkçe değil Arapça kaynaklarda da öyle. Son dönem yazılan kaynakları elbette ki kast ediyoruz. Hepsinde bu bilgi vardır. Ama araştırdığınız zaman böyle bir bilgi yok. İmam Ebu Hanife'nin hayatını biz çok net biliyoruz. Tek bilmediğimiz bir husus var. O da İmam Ebu Hanife'nin annesinin isminin ne olduğu. Yok bizim kaynaklarımızda. Babasıyla ilgili çok detaylı bilgiler var. Annesiyle hayatına dair bazı bilgiler var fazla detaylı olmasa da. İmam Ebu Hanife'nin ilmi ondan sonraki ticareti menakıbı onlarca şey var biliyorsun kaynaklarımızda. Ama buna ait bir bilgi yok bizim kaynaklarımızda. Mesela biz şunu çok iyi biliyoruz ki. İmam Ebu Hanife'nin de Caferi Sadık'ın da doğum tarihleri aynıdır. İkisi de Hicret'in 80. yılında doğmuşlardır. Eğer İmam Ebu Hanife'nin annesiyle evlenmişse İmam Caferi Sadık kendinden en az 10 yaş, 15 yaş, 20 yaş bir hanımla evlenmiş olması gerekir. Mümkün müdür bu o günkü şartlar içerisinde? Mümkündür. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam da biliyorsunuz kendinden 15 yaş büyük birisiyle evlendi. Bunda bir sıkıntı yok. Ancak onun evleni, evlenebilmesi için İmam Ebu Hanife'nin annesiyle evlenebilmesi için iki şeyin olması lazım. Öncelikle babasının vefat etmesi lazım ya da babasının hanımını boşaması lazım. İki durum olmasa nasıl evlilik olacak? Bakıyoruz İmam Ebu Hanife'nin babası. Sabit bin Zuta İmam Ebu Hanife 20 yaşına varıncaya kadar hayattadır. Bu konuda çok net bir delil de var elimizde. 16 yaşında beraberce hacca gitmişlerdir. Dönmüşlerdir bir miktar daha yaşamıştır. Babası sonra vefat etmiştir. Biliyorsunuz İmam Ebu Hanife'nin soyu Afganistan-Kabil sınırlarından gelir. Aslen Türk müdür Fars mıdır biraz tartışmalıdır o konu. Hazreti Ömer devrinde oraya yapılan bir seferler sırasında dedesi Zuta köle olarak getirilir Kufe'ye. O iyi bir Müslüman olur. Hazreti Ali ile araları çok iyi olur. Hazreti Ali onu çok sever o Hazreti Ali'yi sever. O günlerde sabit olur İmam Ebu Hanife'nin babası büyür belli bir yaşa varır. Bir gün Hazreti Ali onu gördüğü zaman onun nesline ve malına dua eder o duadır aslında İmam Ebu Hanife ondan sonra da zaten biliyorsunuz adını bilmediğimiz ya Hint asıllı ya Türk asıllı bir hanımla evlenir o evlilikten de Numan olur Numan 16-20 yaşına gelene kadar babası hayatta o günlerde babası vefat ettiğini düşünelim Annesinle birlikteliği bizim kaynaklarımızda geçer. 50 yaşına kadar da İmam Ebu Hanife varıncaya kadar annesine ait birkaç tane hatıra bizim kaynaklarımızda aktarılır. Ama bunların hiçbir tanesinde İmam Ebu Hanife'nin annesinin Caferi Sadık'la evlendiğine dair bir rivayet yoktur. Meselenin İmam Ebu Hanife tarafı böyle. Gelen İmam Cafer Sadık tarafına 4 tane evlilik yapmış bu 4 evlilikten 7 tane erkek 3 tane kızı olmuş 10 tane çocuğu yaptığı 4 evlilikleri hepsini biliyoruz İlk evliliğini Hazreti Hasan'ın torunlarından Fatma binti Hüseyin İbni Hasan'la yapmış Allah o evlilikten İsmail Abdullah ve Ümmü Ferve isimli Üç çocuk nasip etmiş biliyorsunuz biri kız ikisi erkek çocukların isimlerini aklınızda tutun ya da yazın bu çocuklarla alakalı ilerleyen derslerde size bazı bilgiler vereceğim. İkinci evliliğini Hume'de ya da bir başka okuyuşa göre Hamide el berberiye ya da el endülüsüye nispet konusunda ihtilaf var. O hanımla yapıyor. Ondan da Musa Kazım ki üzerinde duracağımız isim o ilerleyen derslerde. İshak, Muhammed ve Fatıma isminde çocuklar oluyor. İkinci evliliği de bu. Üçüncü evliliği Ebul Buhturi El Kureyşi isimli bir zatın annesiyle yapıyor. Bu Ebul Buhturi El Kureyşi Hazreti Akil'in soyundan gelen bir zat. Ancak bizim kaynaklarımıza göre... Hadis nakledenlerden birisidir onun hadisleri alınmaz kendisi konusunda ihtilaf var hatta çok farklı ithamlar var oralara girmeyeyim bu zatın annesiyle yapıyor üçüncü evliliği Abde binti Ali ile dördüncü evliliğini ise ismini bilmediğimiz bir cariye ile yapıyor bu iki evlilikten de Abbas Ali ve Esma isminde üç çocuğu oluyor yedi erkek üç kız Toplam İmam Caferi Sadık'ın çocukları ve yaptığı dört evlilikleri. Bizim Ehl-i Sünnet kaynaklarımızda bir bilgi yok bu konuda. Ancak Şii kaynaklarında Ayetullah Cevadi Amuli'nin şöyle bir iddiası var. Onlar da kabul etmiyorlar İmam Ebu Hanife'nin annesinin İmam Caferi Sadık'la evlendiğini. Onların şöyle bir iddiası var. Diyorlar ki büyük ihtimalle. Ebu'l-Bukhturi el-Kureyşi'nin annesi Ebu Hanife'nin annesi diye karıştırılmış. Bir iddia ne kadar doğru bilmiyoruz ama böyle bir şey var. Meselenin Caferi Sadık kısmına baktığınız zaman da onun böyle bir evlilik yapmadığını biliyoruz. Şimdi biz kaynaklarımıza olmayan böyle bir evlilik iddiasını söylüyoruz. Söylemekle kalmıyoruz neler söylüyoruz üstüne? Güya İmam Cafer'i Sadık İmam Ebu Hanife'ye babalık yapmış onu koruyup gözetlemiş aynı yaşta olmasına rağmen ve o süre zarfında da onun eğitimiyle ilgilenmiş bu iddia ne yazık ki doğru değil biliyorsunuz İmam Ebu Hanife zengin biriydi tüccardı ve iki tane ehli beyt kıyamını parasıyla desteklemişti gerek İmam Zeyd kıyamını gerek İmam Muhammed en Ennefsü Zekiye kıyamını destekleyen İmam Ebu Hanife idi. E şimdi nasıl oldu da biz onu onun yanına oğulluk olarak verdik. Yetmedi baba olarak onun bakımıyla ilgilendiğini söyledik. Ve bu tarz şeyleri söyledik. Dolayısıyla bu bilgiyi de zihnimizde düzeltmemiz gerekiyor. Gelelim üçüncü meseleye. Biraz teknik bir ders olacak. Oldu da daha da olacak. Onun için sabredeceksiniz ve anlama konusunda bana yardım edeceksiniz ki bu zor meselenin altından kalkabilelim. E peki, tamam. Biraz e Erzurumlar süratli konuşuyor. Biraz yavaş konuşabilsek dediğiniz doğru. Biraz daha yavaşlatıyorum. Şimdi bu üçüncü meselenin burada ne işi var? Aslında konu bütünlüğü itibariyle pek yakında durmuyor birbirlerine. İlk bakışta size öyle gelebilir. Ancak sonlara doğru göreceksiniz ki bir birliktelik var aslında. Zaten o birliktelikten dolayı ben özellikle bu meseleyi bu konuların içerisine dahil ettim. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın anne ve babasının ahiretteki durumuyla alakalı bugün bizim ilim, müktesebatımızda, kitaplarımızda ciddi bir tartışma vardır bu bugünün meselesi değil ilk günden itibaren bu mesele gündeme alınmıştır Efendimiz'e bu konularda sorular sorulmuştur onları söyleyeceğim arkasından gelen nesillerde de bu mesele biraz daha tartışma malzemesi yapılmıştır daha sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselamın söylediği bazı hadislere Kur'an'dan da deliller getirilmiştir. Bazı ayetler hiç alakası olmamasına rağmen bu meselenin delili gibi kullanılmıştır. Daha da ötesi bazı kaynaklarda bazı ayetler bu meselenin sebebin olarak takdim edilmiştir. Ama bildiğimiz bir hakikat var ki bu doğru değil. Evet aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu konuda beyanları var beyanlarının çeşitliliğinin üzerinden ihtilaf var şimdi söyleyeceğim onları bu meseleye üç farklı yaklaşım var birincisi onlar fetret döneminin müminleridir dolayısıyla ehli necattır yani cennettik, cennettiktirler birinci yaklaşım bu ve bugün ümmetin büyük bir kısmı da bu görüştedir İkincisi, onlar şirk üzere yaşamışlardır dolayısıyla ehli küfürdür yani cehennemliktirler. Üçüncüsü onlar hakkında net bir şey söylemek mümkün değildir. Dolayısıyla süküt etmek en doğru olandır. Üç farklı yaklaşım var. Bu yaklaşımlardan hangisinin doğru olduğuna geleceğiz. Şimdi ve vesselam efendimizin bu mesele hakkında söylediği hadislere şöyle bir baksak. Yaklaşık 10 tane rivayet var. Tekrarları çıkarak net rivayet rakamlarını söylüyorum. Rivayetlerin bir miktarı eleştirilmiştir. Muhaddislerimiz tarafından sahi olmadığı zaten söylenmiştir. Farklı tenkitler yapılmıştır. Oralara girmeyelim. Üç tane önemli rivayet var. Onların cehennemlik olduklarına dair. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anne ve babasının cehennemlik olduğuna dair üç tane Efendimiz'e nispet edilen rivayet var. Enes bin Malik rivayeti, Abdullah İbni Mesud rivayeti, Ebu Ruzin rivayeti. Üç rivayette de bu ifade net olarak kullanılır. Nedir o rivayetler? Enes bin Malik rivayeti bu konudaki en meşhur rivayettir. Nerede geçer? Müslimin iman babında 347 numaralı hadis. Özellikle söylüyorum siz de bakın. Ebu Davud'un süneninde, Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde ve daha birçok hadis kitabında. En meşhur rivayet bu. En fazla üzerinde durulan rivayet rivayette bu. Nedir rivayet? Zatın biri geliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanına ve diyor ki ey Allah'ın peygamberi babam nerededir? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de diyor ki baban cehennemdedir. Çok üzülüyor o zat dönüp gidiyor. Efendimiz tekrardan çağırıyor o zatı diyor ki şüphesiz benim babamda senin babanda cehennemdedir ve zat bundan mutlu oluyor teskin oluyor yani bundan Sad bin Ebi Vakkas'ın başka bir rivayet çerçevesinde aktardığına göre de gelen zat Müslüman değil Efendimiz kendi babasını bu işin içerisine katınca mesut olunca da orada iman ediyor. Sad bin Ebi Vakkas'ın bize aktardığı bilgide de böyle bir şey var. İkinci rivayete gelelim. Abdullah İbni Mesud'un rivayeti. Suyuti bize aktarır bunu el tazimde. Melike isimli bir hanımın iki mümin kızı, mümine kızı. Bir gün aleyhissalatü vesselam efendimizin yanına geliyorlar. Ve cahiliyede ölen annelerinin akıbetini soruyorlar. Ya Resulallah diyorlar. Annemiz çok iyi birisiydi. Bu kadar iyilik yaptı, insanlarla şöyle ilgilendi, şöyle yaptı. Onun iki kusuru vardı. Şirk üzere öldü, bir de diri diri bir kız çocuğunu gömdü. Şimdi bizim annemizin akıbeti nedir? Efendimiz aynen Enes rivayetinde söylediği gibi, anneniz cehennemdedir diyor. O kızlar bu cevaptan çok mahzun oluyorlar. Üzgün bir halde kalkıp giderlerken aleyhissalatü vesselam efendimiz onları çağırıyor ve diyor ki şüphesiz benim annem sizin annenizle beraberdir. Başka bir rivayette şüphesiz benim annem de ikinizin annesiyle birlikte cehennemdedir diyor. Bu da ikinci rivayet. Üçüncü rivayete gelelim Ebu Rüzeyn el-Ukayli'nin rivayeti. Bu rüvayette Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde ve biraz önce aktardığım Suyuti'nin kitabında yani El-Tazim'inde geçer. Bu adını andığım ravi sahabidir zaten bizzat kendisi aktarıyor. Kendi başından gelen geçen bir durum. Cahiliye döneminde vefat eden annesinin durumunu merak ediyor ve Efendimizin huzuruna geliyor. Ey Allah'ın peygamberi annem nerededir diye soruyor. Aleyhisselatu vesselam efendimiz senin annen cehennemdedir diyor. Ebu Ruzeyn öyleyse senin göçüp gitmiş olan ehlin nerededir diye soruyor. Efendimiz de diyor ki yoksa sen annenin benimle yoksa sen annenin benim annemle birlikte olmasına razı değil misin diyor. 3 rivayet böyle. Peki şimdi bu rivayetleri bir değerlendirelim. Bu rivayetler önemli. Bakın dedim tenkit edilmiş sıhhaten ama çok da özellikle Müslüm'ün rivayeti konusunda aykırı şeyler söylenmemiş. Yani rivayet senet itibariyle aslında sahih kabul edilmiş. Ha, aksini söyleyenler var diğer iki rivayet için. Ancak özellikle ilk rivayet yani Enes bin Malik'in, Müslim'de Ebu Davud'da aktardığı rivayet sıhhat noktasında eleştiriye tabi tutulmamış. Nasıl anlayacağız? Aslında üzerinde yoğunlaşsak anlayabileceğiz. Zaten üzerinde yoğunlaşmaya çalışacağız. Üç rivayetin de ortak bir paydası var. Dikkat ettiyseniz metinde gelip soru soruyorlar efendimize. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz cevap veriyor. Mahsun oluyorlar. O mahzun oluşlarından sonra Efendimiz kendi anne ve babasına da işin içerisine dahil ediyor. Ondan sonra memnun olarak teskin olmuş bir biçimde Efendimizin huzurundan gidiyorlar. Meselenin iki farklı yönü var. Bu rivayetlerin ortaya çıkmasında. Bunlardan bir tanesi o gün Mekke müşrikleri, bu soruları Efendimiz'e özel olarak sorduruyorlar. Bu onların o günkü bir oyunudur aslında. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam da bunu çok iyi fark ediyor. Ebu Leheb, Ebu Cehil diğerleri diyorlar ki varın gidin peygambere şunu sorun. Anne ve babamız nerede? Eğer o cehennemdedir derse senin annen ve baban da bizim aynı düşünceyi taşıyordu Din ona bu soruyu sorun eğer cennettedir derse bu sefer de ona deyin ki e biz de babalarımızın düşüncesindeyiz o zaman niye senin dediğin şeye gelelim biz babalarımızın dini üzereyiz madem onlar cennette biz de aynı şekilde cennette oluruz böyle bir bilgiyi bildiği için aleyhissalatü vesselam efendimiz vereceği cevapta birkaç hususu gözetmek durumundaydı Bunlardan bir tanesi karşı tarafa eza vermek gibi bir duruma girmemeliydi. İkincisi Mekke müşriklerine malzeme olabilecek bir cevap olmamalıydı. Üçüncüsü ve en önemlisi söylenen cevap doğru olmalıydı. Hakikat olmalıydı. Zaten şunu hiç unutmayın bu çok önemli bir şeydir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz akıbetlere ait söylediği sözler Allah'ın kendisine verdiği bilgi üzeredir. Eğer Allah kendisine akıbetler üzerinde bir bilgi vermeseydi Efendimiz çok rahat bir biçimde benim bu konuda bilgim yok onların hükmü Allah'adır derdi. Demiştir de bunu başkaları için ama özellikle bu meselede cevap vermesi Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu mesele hakkında bilgi aldığının da bir delilidir. Peki bu bilgiyi de aldık. Şimdi ben size soruyorum. Sadece kafirler mi cehenneme girecek? Bu cevaplar Efendimizin ebeveyninin kafir olduğuna delil olur mu? Efendimiz kafirdir dediler mi? dedi mi? Hayır. Ne dedi? Cehennemdedir dedi. Herkes cehennemi bir şekilde görecek. En az gören üstünden geçecek. Dolayısıyla cehennemdedir sözünden küfür üzeredir mantığı çıkmaz. Böyle bir hüküm buradan çıkaramayız. Cehennemdedir cevabı günahkardır ya da görecektir o ateşi bu manadadır. Küfür üzere olduklarına delil olmaz buradaki cevapların hiçbir tanesi. Bir diğer husus ve vesselam efendimizin burada hayatında birkaç kez kullandığı tevriyeyi kullandığını görüyoruz. Tevriye neydi? Siz bir söz söylersiniz muhatap o sözden başka bir şey anlar ama sizin kastınız başka bir şeydir. Size bir soru soruldu cehennemdedir dediniz. Siz ne anladınız? küfürdedir diye anladınız ama efendimizin kastı o değildi ne yaptı Aleyhisselatu vesselam bunu hayatında uyguladı hatırlayın yaşlı bir kadın geldi bir gün başka rivayetlere göre o yaşlı kadın efendimiz aleyhissalatü vesselamın halası Safiye validemizdir ama iki ayrı rivayet de olabilir yani bu sözü efendimiz hem Safiye anamıza hem de başka bir hanım sahabi yapmış olabilir geldi dedi ki o yaşlı kadın ya Resulallah dua et cennette seninle beraber olayım Efendimiz ne dedi yaşlılar cennete giremez dedi kadın başladı ağlamaya Efendimiz çağırdı dedi ki sen Kur'an okumuyor musun bak Rabbimiz vakıa suresinde demiyor mu onları yaşıt bakireler kılacağız diye ben cennete giremesin dediğim zaman yaşlı olarak giremesin kastıyla söyledim. Ne yaptı? İlk anda o karşıdaki muhatap farklı anladı. Ama Efendimizin aklında o mana farklıydı. Tevriye buydu zaten. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir yönüyle de latif bir latife yaptı. Zaten latife öyle olmalı. Hem hakikati ifade etmeli hem doğru olmalı hem de güzel bir mesaj vermeli. Hicret yolunda görüyoruz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i başlarına yüz deve konmuş bulan yüz deveyi alacak bir kabile karşılıyor onları soruyor efendimize siz kimdensiniz ne diyor efendimiz nahnu min ma'in biz sudanız ne anlıyor karşıdaki Yemen'de ma kabilesi su kabilesi var onları ondan zannediyor su kabilesinden zannediyor efendimizin kastı ney Sudanız hepimiz bir damla Sudanız bu kasıt farklı karşı tarafın anladığı farklı bunu çok kullanmıştır Aleyhisselatu vesselam Efendimiz Hazreti İbrahim de kullanmadı mı Firavun'un karşısında Sare'yi işaret ederek bu kim diye sordu ne dedi Hazreti İbrahim kardeşim dedi çünkü hanımım dese farklı şeylere seviyet verecek peki sözde bir hilaf var mı haşa yok yok Orada din kardeşliğini kastediyor Hazreti İbrahim. Sıddık lakaplı Hazreti Ebu Bekir de yine hicret yolunda böyle bir cevap veriyor. Biliyorsunuz değil mi? Tüccardır Hazreti Ebu Bekir oralarda tanınır. Karşısına çıkıyor birileri. Hazreti Ebu Bekir'i tanımıştır. Efendimiz'i işaret ederek soruyor. Kim bu diyor? Nasıl cevap veriyor? O benim yol rehberimdir diyor. Ne anlıyor karşı taraftaki? Mürşit. Çöl yollarını bilen bir rehber. Ama Hazreti Ebubekir'in bekirin kastı ney? Dünya-ahiret yol rehberliği. Dolayısıyla mümkündür ve bazı hadislerde karşıdaki muhataba göre Aleyhisselat ve selam efendimiz böyle bir cevap vermiştir. Peki bu yorum yani bu tevriyi kullandığına dair bu yorum benim şahsi yorumum mu? Hayır. Onu da söyleyeyim ben size Riyazu Salihin'in müellifi olan İmam Nevevi de bu kanattadır. Daha doğrusu o o kanatta olduğu için ben de o kanattayım. Haşa onu benim kendi kanaatime sokacak durumum yok. O kendisi bu tespiti yapıyor. Karşıdaki insanı teskin etmek için Aleyhisselatu vesselam efendimiz bu cevabı verdi. Mekke müşriklerine malzeme olmasın diye efendimiz Aleyhisselatu vesselam bu cevabı verdi. Dolayısıyla ve selam efendimizin ebeveyninin akıbetine dair olan hadislerin menfi olanlarını böyle anlamak lazım. Peki bunu böyle anladın da diyeceksiniz hocam. Ya şeyi nasıl anlayacaksın İmam Ebu Hanife'nin fıkır ekber şerhinde. al alel kufri ifadesini nasıl anlayacaksın. Bilenlerinizin aklına şimdi gelmiştir. Biliyorsunuz İmam Ebu Hanife'nin. Böyle bir eseri var fıkıl Ekber. Ali de onun şarihi olarak onu şerh etmiştir. Çok önemli bir akaid eseridir o eser. Orada çok net bir ifadeyle İmam Ebu Hanife'nin mâte alel kufr küfür üzere öldüler ibaresi yazmaktadır. Nasıl anlaşılmalı İmam Ebu Hanife bu sözü söyledi mi? Bu söz gerçekten... İmam Ebu Hanife'nin dilinden çıktığı gibi mi kaydedildi şimdi en başa götüreceğim sizi ne dedim böyle meseleleri bu tarz şeyleri duyduğumuz zaman okuduğumuz zaman kesinlikle tahkik edeceğiz. Tahkik etmeden alıp nakletmeyeceğiz yoksa mahcup oluruz bakın yine Zahid el Kefser'i Allah rahmet eylesin bu konuda da epey bir gayret sarf etmiş araştırmış, belli yerlere sormuş. Kendisi ulaşamamış orijinal Nusaya ama orijinal Nusha'yı gören o zaman Medine'de Arif Hikmet pa Arif Hikmet kütüphanesinde orijinal Nusha var. Oradan baktırmış orijinal Nushalara ve bu ifadenin bir müstensih hatası olduğunu fark edip bunu da yazmış. Nedir nasıl müstensih hatası? Aslında Meselenin aslı mâ mâte alel küfürdür. Yani küfür üzere ölmediler. Ama nasıl olmuşsa müstensi yazarken oradaki mânın birini düşürmüş. Birini düşürünce yazılan eserlerde öyle yazılmış küfür üzere öldüler diye yazılmış ve öylece de kalmış ul Kari yıllar sonra gelince ne yazık ki o da doğrulatmadan o nushayı baz alarak bu mesele üzerine bir hüküm bina etmiş. Ben size söyleyeyim gidin bakın ben baktım. Süleymaniye kütüphanesinde de var orijinal el yazma nusha. Orada da yazan ifade ma alel küfürdür. Küfür üzere ölmedilerdir. Ölmediler açık ve net ve elimizde elhamdülillah bunun dayanağı da var. Dolayısıyla İmam Ebu Hanife'nin onun üzerinden oluşturulan bu iddianın temelini de böyle bilmemiz lazım. Niye anlattım bu meseleyi? Caferi Sadık dersinde anladınız değil mi? Aynen İmam Ebu Hanife'ye nispet edilen o söz gibi. Oradaki sünnetan senetan olmuş. Buradaki memate ifadesi de manafiye düşürülerek metale'l küfür olmuş. Böyle bir müstensih ve okuma hatalarından dolayı da yüzyıllardır bu mesele böyle anlaşılmış. Şimdi biz bu meseleyi böyle anlama adına bunları zihnimizde düzeltmemiz gerekiyor. Peki efendimiz Aleyhissalatu vesselam bu olumsuz söylediği hadisler dışında Atalarının akıbetine ait müsbet şeyler de söylemiş midir? Elbette ki. Üç tane menfi söyledim. Üç tane de müsbet rivayet size söyleyeyim. Üçü birbirini karşılamış olsun. Bukhari rivayeti, i̇bn Sad rivayeti ve Beyhak rivayeti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki. Ben nesilden nesile süzüle süzüle gelip sonunda içinde bulunduğum Adem oğlunun en hayırlı neslinden peygamber olarak gönderildim. Bukhari'deki rivayet bu. Rivayeti anladınız değil mi? Ben nesilden nesile süzüle süzüle gelip sonunda içinde bulunduğum Adem oğlunun en hayırlı neslinden peygamber olarak gönderildim. Böyledir zaten. İbni Teymiye'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki, Allah Adem aleyhisselamdan itibaren kıyamete kadar yaratacağı bütün insanların kalbine baktı. Kalbi en güzel olanı seçip Hatemen Nebiyi kıldı. Sonra bütün insanlığın kalbine baktı. Kalbi en güzel olanları da Hatemen Nebiyine sahabe kıldı. Bu böyledir. Biz böyle inanırız. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın o neslinin Adem Aleyhisselam'dan itibaren ta babası Abdullah'a kadar süreci böyle anlarız. Böyle anlayacağımızı bize telkin eden ikinci rivayet İbn Sa'd'da geçen şu rivayettir. Ben nesep, kan bağı, şeref ve mevki itibari ile en yücenizim. Adem'den beri iffetsizlerden değil hep nikahlıların neslinden geldim. Nikah vurgusu aslında iman vurgusudur. Bakın hadislerin şerhlerine bunu görürsünüz. Nikah vurgusu iman vurgusudur. Zaten adam müşrik olduğumun nikah kalır mı? Özellikle burada nikah söylenmesinin sebebi de odur. Son rivayet Beyhakide geçen rivayet Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki ben cahiliye iffetsizliği ve zinakarlığından değil İslam nikahı gibi bir nikahtan dünyaya geldim. Biz de Efendimizin bu beyanlarını böyle anlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Abdullah'tan başlayarak Abdülmuttalib'e, oradan Kusay'a, oradan Kabe'a, oradan İlyas'a, oradan Mudar'a, oradan Adnan'a, Oradan İsmail'e, oradan İbrahim'e, oradan Adem aleyhisselama kadar hepsinin böyle tertemiz bir soydan geldiklerine inanırız. Sadece meselenin baba tarafında, dede tarafında da değiliz. Aynı şeyi hanımlar için de söyleriz. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın annesi Amine, baba annesi Fatma binti Amr, onun Baba annesi yani Haşimin hanımı Selma bint Amr, Atlan'ın hanımına kadar Mehdet bint Liheme, oradan İsmail'in hanımı Hame bint Zeyde, oradan İsmail'in anası Hacer'e oradan da Havva validemize kadar da terirtemiz bir nesilden nikahlılar ve iffetliler silsilesinden geldiğine inanırız. Böyle olduğu için meyvesi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem oldu. Böyle olduğu için de meyvesi ehlibeyt Beyt oldu. Fatıma oldu. Ali oldu. Hasan oldu. Hüseyin oldu. Zeynel Abidin oldu. Muhammed Bakır oldu. Caferi Sadık oldu. İlahi. Meyve bu kadar temiz olduğu için... Kök bu kadar güzel ve temiz olduğu için meyve de bu kadar temiz ve güzel oldu. Allah onlardan istifade etmeyi nasip eylesin. Gelelim son meseleye İmam Caferi Sadık'ın vefatına. Ne zaman vefat etmiş? Hicretin 148. yılının şevval ayında. Kaç yaşında? Hicri olarak 68 yaşında yani genç sayılabilecek bir yaşta. İki rivayet var kaynaklarımızda. Bir rivayete göre biraz o rivayet tenkit edilmiştir. Yemeğine zehir katılarak özellikle Mansur tarafından tezgahlanmış bir oyun çerçevesinde yemeğine zehir katılarak şehit edildiğine dair. Ama bazıları bu rivayeti kabul etmez ve onun eceliyle vefat ettiğini söylerler. allah Alem bilmiyoruz. 68 yıllık ömrünü yine güzel bir şey ile noktalanmış İmam Caferi Sadık hayatını şöyle bir hatırlayın neler görmüş neler geçirmiş neler bırakmış arkasından ilim itibariyle size geçen ders söyledim 4000 talebeden bahsediliyor onun elinden kimler geçmiş kimler geçmemiş Nasıl bir mücadele ve nasıl bir sıkıntılar Emeviler döneminde Abbasiler döneminde sürgünler baskılar neler neler yaşamış ama hiçbir şeye hiçbir şeye takılmadan istikametten asla vazgeçmeden istikamet üzere yaşamış. Babası vefat ettiği zaman onun yaşı 34 34 yıl ümmetin babasından sonra bir yönüyle rehberiyetini devralmış. 34 yıllık uzun bir süre ve bu süre zarfında kendisini farklı noktalara çekmeye çalışan hiçbir şeye takılmadan tavrını dedesi büyük dedesi sayılan Hazreti Hasan'ın tavrı olarak sükunet tavrı olarak belirlemiş ve bu çizgisini sonuna kadar da muhafaza etmiştir. Hanımı Hümeyde el Berberiye biz öyle söyleyelim Musa Kazım'ın da annesidir. Vefatına yakın bize bir rivayet aktarır. Diyor ki artık son anları birisine dedi ki git ne kadar Medine'de ehli beytimizden ve bizim akrabalarımızdan insan varsa hepsini çağır gelsin. Hepsi gelip eve doluştular. İmam Caferi Sadık onlara vasiyet etti. Vasiyetinin son cümlesi şudur. Hepimizin zihnine kazılması gereken bir cümle. Ey evlatlarım ve ey akrabalarım bizim şefaatimiz namazı önemsemeyenleri kapsamaz. Söz bu. Bizim şefaatimiz namazı önemsemeyenleri kapsamaz. Namaz hayatınızda olacak hem de hayatın tam ortasında olacak. İmam Cafer-i Sadık'ın o sözü de kendinden önce gidenlerin babasının dedesinin dedesinin babasının son vasiyetiyle aynı, aslında aynıdır onlar da namaz deyip gittiler Hazreti Ali'nin bile son sözleri namaz değil miydi Allah aşkına hepsi onlar namazı vasiyet ederek namazı ehli beytlerine bir vasiyet olarak bırakarak gittiler ve İmam Caferi Sadık da bu vasiyeti yaptıktan sonra vefat ediyor İmam Malik onun vefat haberini duyunca gözyaşlarına boğuluyor ve diyor ki Allah ona rahmet eylesin. Ne ihtiyarlık bunamasına kaldı ne şuurunu yitirdi. Sadık olarak geldi sadık olarak da Rabbine yürüdü. Zaten Caferi Sadık da buydu. Sadık olarak başladı sadık olarak da bitirdi. Oğullara cenazesini kaldırıyorlar. Musa Kazım'ın cenaze namazını kıldığı rivayet edilir. Omuzlarda taşınarak Baki kabristanlığına götürülüyor. Hazreti Fatma orada. Hazreti Hasan orada. Hazreti İmam Zeynel Abidin orada. Muhammed Bakır orada. O da oraya son ehli Beyt mensubu olarak hemen yanlarına defnediliyor. Baki kabristanlığına. Cenazesi omuzlarda taşınırken talebelerinden Ebu Hureyre el İcli şöyle bir söz söylüyor. Onu omuzlayıp taşıyanlara söylüyorum. Onu tabuta koyup boyunlarında taşıyanlara söylüyorum. Mezara taşıdığınız o zatın kim olduğunu biliyor musunuz? O koca bir dağ misali kıymetli bir misafir Caferi Sadıktır. Allah ona rahmet eylesin. Bizi de onu onun gibi olanların yolunda yürüsün. İnşallah son nefesimize kadar Mevla peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin, yani büyüklerin ayak izlerini takip etmeyi bizlere nasip eylesin. Vahire dava enel hamdulillahi rabbil alemin. El Fatiha.